Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <Gülüyor> âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu's Salihin hadis kitabımızın 45. babı olan Fazilet Sahipleri ile hem hal olmak. Konu ile ilgili ayetler. Hani ''Bir zamanlar Musa yardımcısına yıllarca yürümem gerekse bile iki denizin birleştiği yere varıncaya dek durup dinlenmeden yoluma devam edeceğim.'' demişti. Uzun bir yolculuğun ardından nihayet iki denizin birleştiği yere vardıklarında yanlarında getirdikleri ve içinde balık bulunan sepeti bir kenara bırakarak dinlenmek üzere bir kayanın gölgesine çekildiler. Bu arada ikisi de balığı unutmuştu. Musa uykuya daldığı sırada balık, Yuşa'nın şaşkın bakışları altında sepetten çıkıp denize atlamış ve kendisine bir yol tutup gitmişti. Derken Musa uyandı. Yuşa gördüğü bu ilginç olayı Musa'ya anlatmayı unutmuştu. Bu yüzden buranın buluşma yeri olduğunu anlayamadan kalkıp tekrar yola koyuldular. Oradan biraz uzaklaşınca Musa yardımcısına azığımızı getir de karnımızı doyuralım. Doğrusu bu yolculuk bizi epeyce yordu dedi. Yardımcısı tüh gördün mü dedi. Kayanın yanında mola verdiğimiz sırada balığın kaçıp gittiğini sana söylemeyi unutmuşum. Bunu söylememi herhalde bana şeytan unutturdu. Bir görseydin balık nasıl da şaşılacak bir biçimde. Suyu atlayıp denizde yolunu tutup gitmişti. Musa heyecanla demek aradığımız yer orasıydı dedi. Sonra izlerini takip ederek gerisin geriye mola verdikleri yere döndüler. O kayanın yanı başında Hızır adındaki bir kulumuzla karşılaştılar ki ona katımızdan engin bir lütuf ve rahmet bahşetmiş ve yine katımızdan ona evrenin bilinmezliklerine ve ilahi kaderin sınırlarına dair bazı peygamberlerin bile sahip olmadığı özel bilgilerle donatmıştık. Musa ona sana Allah tarafından öğretilen hikmet ve bilgiden bana da öğretip beni bir öğrencin olarak eğitmen için seninle gelebilir miyim diye sordu. Kehf suresi ayet 60-66 Yine Kehf suresi ayet 18-28'de ile Rabbimiz buyuruyor. Ey Peygamber, Rablerinin hoşnutluğunu arz ederek sabah akşam ona dua eden, o fedakar müminlerle birlikte sen de sabret, onların dertlerine sevinçlerine ortak ol, dünya hayatının göz kamaştırıcı cazibesine kapılıp da gözlerini onların üzerinden bir an olsun ayırma, bencil arzularının kölesi olan bu yüzden yüreğini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 Aslen Habeşistanlı olan Ümmü Eymen, Peygamber Aleyhisselam'ın babası Abdullah'ın cariyesiydi. Peygamber Aleyhisselam'ın annesi Amine vefat edince Ümmü Eymen onu yetiştirip büyütmüş, kendisine annelik etmiştir. Peygamberimiz onun hakkında "Ümmü Eymen benim ikinci annemdir." der. Ona annesi gibi saygı gösterir ve sık sık ziyaretine giderdi. Evet, saygı değer dinleyenler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 Sen onu Allah için nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor dedi. Yine Ebu Hurayla radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Peygamber Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur: Kim Allah rızası için bir hastanın halini, hatırını sormaya gider veya din kardeşini ziyaret ederse Allah tarafından gönderilen bir melek ona şöyle seslenir: Ne mutlu sana. Güzel bir yolculuk yaptın ve kendine cennette yüksek bir makam hazırladın. Ebu Musa el-Aş'ari radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İyi arkadaş güzel koku satıcısına kötü arkadaş ise körük çeken demirciye benzer. Güzel koku satan kişi ya sana kokularından bir parça ikram eder ya da sen ondan satın alırsın. Bunların hiçbiri olmasa bile onunla beraber olduğun sürece en azından güzel kokusundan istifade edersin. Körük çeken kimseye gelince ya ateşinin kıvılcımları üzerine sıçrayıp elbiseni yakar ya da körüğünden çıkan kötü kokular seni rahatsız eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadınlarla genellikle şu dört özelliğinden dolayı evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen zenginlik, makam, asalet, güzellik gibi gelip geçici özellikler asla birinci tercih sebebi olarak görme. Kendine hayat arkadaşı ararken dindar ve ahlaklı olanı seç ki... Dünyada da ahirette de huzurlu ve mutlu olasın. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatu vesselam Cebrail aleyhisselama bizi neden daha sık ziyarete gelmiyorsun diye sordu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Biz melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Çünkü biz Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasında bulunan her şey O'nundur. Gerek bizim algılayış sınırlarımız içinde, gerek bilmediğimiz alemlerde var olan her şeyin sahibi O'dur. O halde hiç endişe etme, senin Rabbin hiçbir şey unutacak değildir. Ebu Said el-Huduri radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mü'minden başkasını kendine dost edinme. Kafir ve münafıklarla sıkı fıkı olma. Onlarla samimi ilişkiler içine girme. Sırlarını açabileceğin dertlerini paylaşacağın kişi mutlaka Müslüman olsun. İkram amacıyla yedireceğin yemeğini de Allah'ın emirlerine karşı saygılı olanlardan başkasına yedirme. Fakir ve muhtaçlara yardım edeceğin zaman... Öncelikle dürüst ve samimi müminleri tercih et. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kişi dostunun dini üzeredir. Yani insan beğendiği kişilere benzeme ve onları taklit etme eğilimine sahip olduğundan sürekli birlikte olduğu arkadaşının inancından hayat tarzından, kültür ve alışkanlıklarından mutlaka etkilenir. O halde kimleri dost edindiğinize dikkat edin. Ebu Musa el-Eş'arî radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam kişi sevdiği ile beraberdir. Bu dünyada kimleri sever, kimlerin yaşantısına özenir ve kimleri alkışlayıp desteklersen ahirette de Onlarla birlikte olursun buyurmuştur. Bir başka rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın Resulü. Bir topluluğu seven fakat elinde olmayan sebeplerle onlara katılamayan yahut fazilet bakımından onların derecesine ulaşamayan kimse hakkında net buyurursunuz diye soruldu. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz kişi sevdiği ile beraberdir buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor bir bedevi peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber kıyametin ne zaman kopacağını bilmek sana bir şey kazandırmaz. Sen asıl onun için ne hazırladın onu söyle buyurdu. Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım. Benim en büyük sermayem Allah'a ve peygamberine duymuş olduğum sevgi ve muhabbettir dedi. Bunun üzerine peygamberimiz o halde sen sevdiklerinle berabersin buyurdu. Bu rivayet Müslim'e aittir. Buhari ve Müslim'de geçen diğer bir rivayette de bedevinin cevabı şöyledir. Ben ahiret için fazla nafile oruç, namaz ve zekat hazırladığımı söyleyemem. Fakat Allah'ı ve elçisini çok seviyorum dedi. Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh şöyle diyor, Peygamber aleyhisselama bir adam geldi ve ey Allah'ın elçisi, bir topluluğu seven fakat iyilik ve fazilet bakımından onların derecesine ulaşamayan kişi hakkında ne buyurursunuz? Dedi. Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir mümin sevip saydı, desteklediği ve birlikte olmaya çalıştığı, İslam alimlerinin önderlerinin fazilet derecesine ulaşamasa bile inşallah ahirette o kimselerle birlikte olacak. Onlarla beraber cennete girecektir cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlar altın ve gümüş gibi değerli madenlere benzerler. Madenlerin ancak topraktan çıkarılıp güzelce işlendiği takdirde değerleri ortaya çıktığı gibi insanın içinde yatan gizli güzellikler de ancak İslami eğitim sürecinden geçmeleriyle ortaya çıkar ve meyvelerini verir. Bununla birlikte İslam öncesi dönemde hayırlı ve erdemli olanlar İslam'ı kavradıkları ve ona bağlı kaldıkları takdirde İslam döneminde de en hayırlı olanlardır. Ruhlar da bölük bölük ayrılmış ordulara benzerler. Birbirlerini benimseyen yani huy ve mizaç bakımından birbirlerine yakın olan ruhlar hemen kaynaşı verirler. Birbirlerini yasıyan ruhlar ise kolay kolay birbirine ısınamazlar. İbn-i Cabir adıyla da bilinen ve Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında 10-11 yaşlarında bir çocuk olan Üseyr bin Amr radiyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab radiyallahu anh halife Yemen'den ne zaman kendisine destek bölükleri gelse içinizde Üveys bin Amr yani Veysel Karani adında biri var mı diye sorardı. Nihayet Üveys'i buldu ve ona sen Üveys bin Amr mısın diye sordu. O da evet dedi. Murat kabilesinin Karan kolundan mısın diye sordu. Evet dedi. ''Sende alaca hastalığı vardı fakat hastalığın geçti ancak bir dirhem büyüklüğünde bir yer kaldı öyle mi?'' diye sordu. Yine ''Evet'' dedi. ''Annen var mı?'' diye sordu. ''Evet'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ''Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Üveys bin Amr size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin karan kulundandır. Alaca hastalığına tutulmuş.'' Fakat iyileşmiştir. Ancak bir dirhem miktarı bir yerde o hastalık kalmıştır. Onun çok iyi baktığı bir annesi vardır. Üveys bir şey için Allah'a dua etse Allah onun duasını geri çevirmez. Ey Ömer! Üveys'in senin için Allah'tan bağışlanma dilemesini sağlayabilirsen bunu yap buyurduğunu işittim. Şimdi benim için Allah'tan bağışlanma diler misin dedi. Üveys Ömer için Allah'a dua edip af diledi. Daha sonra Ömer nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Üveys Kufe'ye dedi. Ömer senin için Kufe valisine bir mektup yazmam ister misin dedi. O da hayır fakir fukara arasında sade bir mümin olarak yaşamayı tercih ederim diye cevap verdi. Ertesi yıl Kufe'nin ileri gelenlerinden bir hacca geldi. Ömer radıyallahu anhla karşılaşınca Ömer ona Üveys'i sordu. O da ben buraya gelirken o... ''Yıkık dökük bir evde az bir yiyecekle geçiniyordu.'' dedi. Ömer de Peygamberimizin o hadisini anlattı ve ''Ben Resulullah Aleyhisselam'ın Üveys bin Amr size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin karan kulundandır. Alaca hastalığına tutunmuş fakat iyileşmiştir. Ancak bir dirhem miktarı bir yerde o hastalık kalmıştır. Onun çok iyi baktığı bir annesi vardır.'' Üveys bir şey için Allah'a dua etse Allah onun duasını geri çevirmez. Ey Ömer Üveys'in senin için Allah'tan bağışlanma dilemesi sağlayabilirsem bunu yap buyurdun işittim dedi. O kufeli adam memleketine döner dönmez Üveys'in yanına uğradı ve benim için Allah'tan af diler misin diye ricada bulundu. Üveys sen mübarek bir yolculuktan daha yeni geldin. Asıl sen benim için dua et diye karşılık verdi. Adam dua isteğinde ısrar edince Üveys... Yoksa sen Ömer'le mi karşılaştın diye sordu. Adam evet dedi. Bunun üzerine Üveys, onun bağışlanması için Allah'a dua etti. Böylece halk Üveys'in kim olduğunu anladı. Bunun üzerine Üveys, oraları terk edip başka yere gitti. Yine Müslüm'ün bir başka rivayetinde Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Ben Peygamber Aleyhisselam şöyle buyururken işittim. Sahabeden sonraki nesil olan tabi'inlerin en hayırlısı Üveys adındaki kişidir. Onun çok iyi baktığı, yanından hiç ayrılmadığı bir annesi vardır. Sıf annesine hizmette kusur etmemek için Medine'ye gelememiş, sahabe olma bahtiyarlarına nail olamamıştır. Kendisi alaca hastalığı geçirmiştir. Eğer ona rastlarsanız sizin için Allah'tan bağışlama dilemesini isteyin.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 Başka bir rivayette peygamberimiz sevgili kardeşim bizi de duana ortak et buyurmuştur. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma diyor ki peygamber aleyhisselam her hafta binekle veya yaya olarak Kuba mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Diğer bir rivayette peygamber aleyhisselam her cumartesi binekle veya yaya olarak Kuba Mescidine giderdi. Abdullah bin Ömer de Peygamberimizin sünnetine uyarak böyle yapardı denilmektedir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselam Aleykum ve Rahmetullah.